1906 numaralı konu, Abdullah bin Selam'ın Selman'ı, Farisi'yi rüyasında görmesi, Abdullah bin Selam şöyle anlatıyor, Selman'ı Farisi bir gün bana, ey kardeşim, hangimiz daha önce ölürsek öbürü onunla rüyada irtibat kursun, dedi, bunun üzerine ben, böyle bir şey olur mu, diye sordum, şöyle dedi, evet olur, çünkü müminin ruhu hür ve serbesttir, yeryüzünde istediği yere gidebilir, kafirin ruhu ise hapistedir, bu konuşmamızdan bir süre sonra Selman vefat etti. Bir gün öyle üzeri Kaylul uykusuna dalmıştım. Rüyamda Selman gelerek Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun diye selam verdi. Ben de Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine de olsun ey Allah'ın kulu şeklinde selamını aldıktan sonra ahiretteki yerini nasıl buldun diye sordum. Şu cevabı verdi. Çok hayırlı buldum. Ey Abdullah sana bazı tavsiyelerde bulunayım. Sakın tevekkülden ayrılma, çünkü tevekkül en güzel bir vasıftır, sakın tevekkülden ayrılma, çünkü o en güzel bir vasıftır. Abdullah bin Selam, Selman-ı Farisi'yi vefatından sonra rüyasında gördü ve ona, ey Eba Abdullah, nasılsın, diye sordu. O da, çok iyiyim, cevabını verdi. Abdullah'ın, amellerinin içerisinde en üstün gördüğün hangisidir, sorusunu da, tevekkülü amellerin en acayiplerinden biri olarak gördüm, şeklinde cevaplandırdı.